Muhterem Hocam, İslam dünyası hali hazırda perişan bir vaziyettedir. Bu durumdan kurtulmak için neler yapılması gerekir, lütfeder misiniz? Yani Hz. Yakup Aleyhisselam'ın kızlarına benzedi bu. Promete gibi dağın zirvesine bağlanması. Küçük kızını kartalların kaldırması. Tavsiye ederek yürüyelim. İslam dünyası diye bir dünya yok. İçinde samimiyet derecelerini bilemediğimiz... Bazı Müslüman görünümünde insanların bulunduğu bir coğrafya var. Ne kadar inanmıştır bilemeyiz yani. Kabe'yi tevaf eder de inanmamıştır. Günde beş vakit camiye gider de inanmamıştır yani. Sadece مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ Enadır yani. Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yolda yürüyoruz. مَا أَلْفَيْنَا aleyhi اَبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَا أَبَاهُمْ لَا يَعْقِدُونَ akide imamlar arasında bile taklit makbul mü, geçerli mi, değil mi? Minkaşası yapılmış bu mesele. Büyük çoğunluğa göre taklit makbul değildir. İnsan ne dediğini bilmesi lazım. Bunun bizim durumumuzda olan insanlar için de manası şudur. İnsan inandığı esasatı farz-ı hayalinde yıkması yeniden kendi inancına, kendi bilgisine göre inşa etmesi lazım. Kendi inanç kaideni, abideni sen kendin kurmamışsan sana ait değil o. Ama Allah'ın rahmetinin enginliği, taklitle iman eden insanları da cennete koyabilir. Allah bilir. Fetret dönemi gibi bir dönemde yaşıyoruz. Dinin hakikati, aslı üstadın tabiriyle saklanmış, gizlenmiş yani. Anlaşma çok zor. Fakat ona güvenmek de doğru değil. İnsan mutlaka taklitten sıyrılmalı, taklika geçmeli, bilerek inanmalı, yapacağı şeyleri bilerek yapmalı. Açmadığımız bu icmali çerçevede bir İslam dünyası var mı yok mu onu bile bakmak lazım. Dolayısıyla evvela onu tahsiye etmeli yani. İkincisi mücadele mevzuu. İslam dünyası mücadele veriyor mu vermiyor mu? Mücadele sistemli bir şeye karşı koymadır. Sistemli bir gayleyi aşmadır. Belli bir sistem çerçevesinde ulaşması gerekli olan bir hedefe ulaşmadır. Ya bir düşmanı bertaraf etme veya nefsiyle alakalı bir şeyi aşma ve neticede Allah'a ulaşmadır, Allah'ın rızasına ulaşmadır. İslam dünyasının böyle bir derdi olduğu kanaatinde değilim. Onu da tavsiye etmek lazım. İslam dünyası kinle, nefretle, öfkeyle, Tehevvürle, feveranla bir kısım kızgınlıklarını, kayzını nefretini, kinini icra ediyor. Bazen bunu canlı bombalarla, bazen korkunç suikastlerle, bazen terör hadiseleriyle, hasımlarımızı, düşmanlarımızı doğrularcasına ve bizi utandırırcasına yanlış bir yolda yürüyor. Buna mücadele edinmez. Mücadele cidalda değildir yani. Çünkü ona yüklenen ayrı bir mana var. Bazen o demagoji, bazen diyalektik manalarına da gelebilir. Bazen günümüzde televizyonlarda çok söz konusu edilen tartışma manasına da gelir. O demek değildir. Evet, onu da tahsiye etmek lazım yani. Zannediyorum İslam dünyası Müslüman olsa, ile Müslüman olsa, taklidi bir tarafa bırakarak, tahkikte de derinleşse, sonra mücadele sistemini yeniden gözden geçirse, belli bir projeye bağlı, belli bir plana bağlı hareket etse, Cenab-ı Hakk'ın muvaffak etmemesi düşünülemez. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنْ نَسَايَهُ سَوْفَ يُرَى فُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاوْفَى Kur'an'la vaad-i Sübhani budur. Cenab-ı Hak vaad etmişse, siz sözünüzden dönmeyince Cenab-ı Hak sözünden dönmez. ''Evfû ve ahdi vûfî vâhdîkûm'' ''Sözünüzü yerine getirin, sözümü yerine getireyim.'' Evvela Allah'a itimadın, güvenmenin gereği budur. Kusuru kendimizde aramamız lazım. Demek ki mücadele yolunda değil. Demek ki biz samimi değiliz. Demek ki biz İslam'a adammış ruhlar değiliz. Kusuru kendimizde aramamız, kendimizi sorgulamamız lazım. Bu da iki tavsiye edilecek husus. Bu mevzuda söylenecek şeyler ne? Baştan söylediğimiz şeyleri ikinci madde sayabilirsin yani. İslam dünyasına demek lazım ki taale nü'min sa'aten üsbu'an şehran seneten senevâdin hele gelin şöyle bir hafta, bir ay, bir sene birkaç sene Allah'a iman edelim. Bir on sene gelin Allah'a iman edelim. Bakalım Cenab-ı Hak ne muamele yapıyor bize. İslam dünyasının öyle bir çağrıda bulunmak lazım. Gelin şu taklitten sıyrılalım. Uzaklaşalım. Belki kendimiz ne bulduksa işte ona inandık. Aradık, tekvin emirleri didik didik ettik, kurcaladık. İyi okuduk, iyi tercüman olduk. Teşri emirlere uyduk. Allah ne buyuruyorsa onları yerine getirmeye çalıştık. Bu manada Müslüman olduk diyelim. Bakalım Cenab-ı Hak ne yapar? Bu da meselenin bir diğer yanı. Bunları bir ve iki diyebilirsiniz. Biz o mirası olduğu gibi koruyabiliyorsak, çağa göre, şartlara göre değerlendirebiliyorsak, geliştirebiliyorsak, Hz. Bediüzzaman'ın yolu yoldur, yöntemdir bana göre. Bunu bazıları garaza binaan, bazıları da akla evvellik yapıldığından dolayı sorgulayabilirler. Fakat bana göre İslam dünyasının, İslam dünyası gibi görünen dünyanın günümüzde doğrulma reçetesini sunan tek adamdır. Bunu duruşuyla sunmuştur, hiç tavrını değiştirmemiş. Onurundan hiç fedakarlıkta bulunmamış. Hep ciddi, kayur bir insan olarak davranmış. İşe ilk adımın attığından itibaren nasıl duruyorsa vefat edeceği ana kadar hep öyle durmuştur. Hep Allah karşısında kemerbest bir içindedir. Tavrı layıkalara lüzum yok, Risale-i Nur külliyatına da lüzum yok. Bir tecdit hareketi adına Müslümanları uyarmaya yetecek kadar müthiştir. O tavrıyla bile bütün dinsizlerin planlarını bozacak bir duruş sergilemektedir. Onun, o layıkalar da dedim olmasa bile onları olsun kabul edelim. O layıkalarda gösterdiği düsturlar çerçevesinde hareket etmek lazım. Orada her şey var bence. O laikalar kemali ciddiyetle okunmalı. Orada bizim nasıl hareket etmemiz lazım geldiği ve nasıl davranmamamız icap ettiği onların hepsi var. Şöyle davranırsanız olur, böyle davranırsanız olmaz. O menfidir diyor. Türk milleti elli küsür seneden beri aldanmıştır. Hatta denebilir ki belki bir kısım kimselere Müslümanlık adına hareket edin dinmiştir de Aslında bu istetmenin havasını alma demektir Ona dayanıp yürüdükleri sistem kendilerini rahatsız etmeye başlayınca içten ve dıştan Biraz havasını alıp kendilerini rahatlatmak için yine kendilerinden bir adamı öne sürmüşlerdir Onun etrafını beslemişlerdir Onun aslı da kendilerindendir Abalgam olarak ortaya koydukları şey de kendilerindendir ve böylece toplumun kendisi olma istikametindeki cet ve gayretini kaduk bırakmışlardır. O gelişmemiştir. Dolayısıyla bir yerde demokrasiye geçiyoruz derken toplum kendi olamamıştır. Çünkü o mevzuda toplumun isteğine ondan olmayan başkaları tercüman olmuştur. Bazı isteklerini yerine getirmişlerdir. Kur'an kursu açmış, İmam Hatip açmışlardır. Fakat o toplumun kendi olması istikametinde bir hareket değildir. Bir gayret değil, bir değildir. Dolayısıyla 50'li yıllarla belki bir şey adım atılmış ama fakat milletin havası alınmıştır. Metafizik gerilimi alınmıştır onun. Dolayısıyla cihetini, gayretini kaybetmiştir o millet. Hepsini devletten beklemeye başlamıştır. Mehmet Akif bir yerde işte ben işte perişan yurdum der. Ben de arnavudum işte ben işte perişan yurdum der. Bakın dedi, işte Kur'an kurslarınız sizin, işte imam hatipleriniz, işte ilahiyatlarınız. Hangisi yüksek bir mefkure ile gideyim de ben falan yerde taş kırayım, amelelik yapayım, dinimi orada anlatayım. En azından Hristiyan misyonerleri kadar dinine sahip çıkmış da dünyanın dört bir yanına yayılmış dinini anlatmak istemiştir. Bana beş tane adam gösterin, ellerimi açıp. Her gün kardeş, dost, taraftar, muhib, sempatizan diye o mekteplerinde adını anarak dua edeyim. Evet, yol, yöntem, o zatın ortaya attığı yol ve yöntemdi. Nasıl hizmet edilir dine ve nelerden uzak durmak lazım hizmet etme adına? Bence ona bakmak lazım. Hazreti Sahibi şeriat kema tekunu yuvallâ aleyküm buyuruyor. Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz. Bunu bir münasebetle tahlil ederken beş ve orada arz etmeye çalışmıştım. Ve başka bir münasebetle de Osman Tarı'nın verdiği bir misalle Tahir Efendi'nin sözüyle ifade etmeye çalışmıştım. İntikap, Nuhbe, nasıl iseniz kaymağınız öyle olur. Siz zannediyorsunuz ki biz kötü olalım, seçtiğimiz insanlar iyi olsun, kaymak gibi olsun ve bizi idare etsinler, öyle olmaz yani. Sizin seçtiğiniz insanlar sizin içinizden çıkıyor. Siz ne iseniz o olur onlarda. Öyleyse biz düzelmeden başkalarında düzelmeyi beklememek lazım. Ve yine o düsturlar içinde var. Aleykum enfusekum la yazurrukum men zalle izehtedeytum. Siz kendinize bakın. Siz hidayette olduğunuz sürece orada ihtida kelimesi kullandığı kip itibariyle de mana şudur. Hidayet sizin tabiatınız haline geldiği zaman mütavata bakın tabiatınız haline geldiği zaman başkaları size zarar veremez. Siz hidayette göründüğünüz zaman değil. Siz hadiler gibi davrandığınız zaman değil. Hidayeti derinliğinizin derinliklerinizden biri haline getirdiğiniz zaman başkaları size zarar veremeyecektir. Neden? Çünkü o zaman sağlam bir duruşa geçeceksiniz. Çünkü o zaman Allah Celle Celalü sizi teyit edecektir. Çünkü o zaman dinin yenilmez gücünü arkanızda bulacaksınız. Öyle diyor. Layadurukum ya ile iddet ediytüm. İla Allahı merciukum Ona inanmak lazım. O açıdan da esas, yani halkın halledilmesi lazım. Kitlelerin, halkların, yığınların halledilmesi lazım. Sürü halinde olmadan çıkarılması lazım onların hakiki insanlar yükseltilmesi lazım. Yolu. Ve sonra insanların iman problemleri var. Bugün Kapının önünde bir arkadaşa, belki biriniz de vardınız, bir arkadaşa bir şey dedim yani. Ben siz de dahil, siz de dahil, bir yerde Cenab-ı Hakk'ın bir neticeyi yaratması için hiçbir şey olmadan, hiçbir netice elde edemeden şahsı hayatınız adına, ailevi hayatınız adına, hiç içinize bir tereddüt gelmeden, 30 sene bir yerde boşu boşuna beklemeye hazır mısınız? Kendinizi vakfetmiş sayabilir misiniz? Eskiler bu mevzuda benim için daha ümit geliyordu. Beni Allah test ediyor. Ruhi Seyyidü'l Enam test ediyor. Her şeye rağmen kafamın içine küçük bir şey gelmesine karşı bile isyan etmeliyim ben. Hayır o gelemez benim kafama. Ben hiçbir şey elde edemeden 50 sene bekledim burada. Süleyman Nazif gibi bu ümit benimle olduğu sürece 300 sene, 400 sene, 500 sene beklerim vallahi. Çünkü benim bu halime Allah bakıyor. İslam burada kulak ardı ediliyorsa, tali meseleler öne çıkıyorsa, en hayati meseleler unutuluyorsa, ne bir İslam dünyasından bahsedilebilir, ne de ruhumuzun abidesini ikame edebilecek fikir mimarlarından, fikir işçilerinden bahsedilebilir. Evet, test edildiğimizi unutmayalım. Test ediliyoruzdur. Bir 10 sene bekleseydiniz burada, bir 20 sene bekleseydiniz, Sonra da bir dönüşünüze baksaydınız, nasıl dönüyorsunuz? Ne biliyorsunuz belki Cenab-ı Hakk'ın ona bir teveccüh olacaktır. Ama ben gönlümde aradığım o şeyi bulamadım. E başkalarında bulmak bütün bütün zordur, imkansız gibi geliyor. Hayatımda defaatle değişik inkisarlar yaşamış bir insanım. Kaç defa kalbim kırılmış, kaç defa beklediğim şey elimden gitmiş böyle, kaç defa kendimi yalnız hissetmişimdir. Allah kapısında 50 sene bekleyeceksin, 100 sene bekleyeceksin. Yaşama hislerini, zevklerini, hazlarını ayağın altına alarak onların üzerinde depinerek, dans ederek bekleyeceksin. Yoka çırpınacaksın. Bir hiç uğrunda ölüp ölüp Cenab-ı Hak da edecek. Sen yok olmayınca varlık olmaz. Sen kendini sıfırlamayınca olmaz. Sen kendini bir hiçe bağlamayınca olmaz. Evet, ona göre kendi kendimizi test edelim. Siz bu kıvamda İslam dünyasında kaç tane mürşid görüyorsunuz? Kaç tane hadi görüyorsunuz? Mühti görüyorsunuz? Kaldı ki netice itibariyle o iş öyle ağır ki Efendimiz'e bile Allah ciddi celaluhu inneke la tehdi men ahbebt ve lakinne Allah yehdi yaşa diyor. Sevdiğini hidayet edemezsin. Allah kimi dilerse onu doğru yola iletir. Ona hidayet eder diyor. Bütün bunları bilmek lazım. Meseleyi bu esvid içinde kavramak lazım. O iş bize ait değil. Bize burada aktif sabır düşer. Aktif sabır, yumurta çevirme sabrı. Annenin karnındaki çocuğu bekleme sabrı. Bekleme sabrı. Onu koruma sabrı orada. Öyle bir sabır için aktif sabır diyoruz. Bekleme düşer bize. Bu da bir yani. Bir madde olarak bunu düşünebilirsiniz. İman problemi varsa İslam dünyasında iman hakikatlerini neşretmek lazım. Herkes müminim diyor ama fakat bakıyorsunuz işte geçen gün yine anlattım Hasan Bey'in şeyini orada ben diyor Filistin'de bir borda girecektim diyor orada İsrailler de razı oldular fakat bir Filistinli vatandaş benim oraya girmeme razı olmadı. Neden sonra öğrendim? Onun orada Filistinlilerle İsrailler arasındaki o kavgada Milyonlarca dolar kazancı varmış. Demek ki orada dökülen kanlar da böyle. Orada karşılıklı böyle. Gaddar insanların işte meydana getirdikleri o arenada dökülen kanlar oluyor. Yani Filistin'in kanını yine Filistinli döküyor. Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer husus da şudur yani. Bir maddi mücadele verecekseniz maddi mücadeleyle öyle müteferrik gruplar halinde ortaya çıkmakla olmaz yani. Nedir mi ülke adına bir istiklal mücadelesi. Bu millet belli bir dönemde verdiği nasıl değerlendirildiği onu Allah bilir. Ve bir yönüyle belki onu ifsad edenlere de Allah hesabını sorar. Bize ale kadar etmez. Fakat bana göre hem Çanakkale'de hem de Milli Mücadele'de o millet yapması gerekli olan şeyi yapmıştır. Hatta kuva Milliye askerler filan gidip ulaşacağı ana kadar çoktan millet kendi şeyini, bölgesini, kendi vilayetini Kimisi Fransızlardan, kimisi İngilizlerden temizlemiştir. Canını dişine takmış, kadın öküzün yanında arabaya koşulmuş, öbürü omuzunda çocuğun üzerindeki bezleri sökmüş, bombaya bağlamış, ıslanmasın ama patlasın diye bağlamış. Kimde bu mukavemet, bu civan mertlik böylesine yaşatma arzusuyla adeta metafizik gerilime geçme olursa Allah cüzzelcileri onlara muhafaket ihsan eder. Belli bir dönemde yapmışlar onu. Şimdi bir mücadele kendi kurallarına göre olması lazım. Bir dama bile oynadığınız zaman kurallarıyla oynamıyorsanız yenilirsiniz. Biz satrançta kurallarına göre oynamıyorsanız yenilirsiniz. Çok profesyonelce oyunlar oynanıyor yeryüzünde. Bir kere bu oyunları bilmek lazım. O kuralları bilmek lazım. Karşı tarafın gücünü, oyun gücünü onun, figüran gücünü bilmiyorsan şayet yenilirsin. Nerelerde ne türlü tabiyeleri var? Nasıl mevzilenmiş bunları bilmiyorsan bir asker mantığıyla, bilmiyorsan bunları yenilirsin. Kabalette bulunma mümkün değildir. Yani canını dişine takma bir şeydir. Sabırlı olma başka bir şeydir. Ölümü veya hayatı istikar etme başka bir şeydir. Ama mücadelenin usulünü bilme de başka bir şeydir. Seni yiyip yutacaklarsa şayet onlarla mücadeleye girişme, arkada olanları kuvve-i kırar. Onları yiyese atar. Bir milleti maceraya sürükleyemezsin. Bakın Irak'ta yaşanan odur bugün. O meselenin muhasebesini yapmıyoruz. Bunları da sorgulamıyoruz. اَذْغَالِ مُسَيْفُ اللّٰهِ يَنْتَقِمُوا بِاللّٰهُ مَيُنْتَقَمُوا O tiran kendi kavmine zulmediyordu. Nükleer bomba kullandı. Kendi kavmine, kendi insanına. O bir zalimdi. Ceza çekmesi lazımdı. Allah başka bir zalimi ona musallat etti. Onlara da başka bir zalimi musallat eder Allah. Allah. Zalim Seyfullah'tır, Allah onunla intikam alır. Sonra döner, ondan da intikam alır. Ama koskocaman bir devlete karşı, hatta dünyanın o mevzudaki düşüncesini ve kanaatini de arkasına alan bir devlete karşı, savaşa giriyorsun sen, çoluk çocuğunu, kadını, erkeği, yaşlıyı, genci herkesi bir maceraya sürüklüyorsun. Savaşamıyorsun sen orada. Ordu planında kaybediyorsun. Bu defa şehrin içine giriyorlar. Ve işte al, işte ben işte perişan yurdum yani bir kere daha söyle onu o zaman. Her gün o kan dökülür gider, kan seylatları cesetleri önüne katar, sürükler götürür. Demek ki yani mücadele edebilir miyim, edemez miyim, ben karşı koyabilir miyim, koyamaz mıyım? Böyle bir maceraya girmeliyim mi, girmemeliyim mi? İttihatçılar birinci cihan harbine acemice, çocukça koskocaman bir Ali devleti sürüklediler. Devlet paramparça oldu. Bir devlet gitmekle kalmadı. Bölgede dengeler bozuldu. Ve o gün bugün hep millet böyle rücuda gidiyor. Boyunu vurup gidiyor. O maceradır. Maceraya iş yapılmaz. Öyle sen kalkacaksın bugün Gazza'da, öbür gün bilmem nereden Nablus'ta, öbür gün bilmem Halilurrahman'da bir bomba atacaksın, efendim bir canlı bomba olacaksın, bir yerde bir terör hadisesi meydana getireceksin. Bundan neticeye varılmaz ki. Hele üslub İslami değilse, Hele İslam'ın aydınlık çehresini karartıyorsan iyice aleyhimizde oluyor. Her şey aleyhimizde oluyor. Bu mülazalara düşünen beyinleri o ülkelerde fikir mimarlarını uyarabilirsek, uyarma imkanı olursa bence belki o zaman bir şey beklemek lazım. Mücadele kurallarıyla olması lazım. 50 sene istiyorsa 50 sene, 100 sene istiyorsa 100 sene mücadele etmek lazım. Ben hala hazırdaki toplumu belki içinde vardır. Kimisi bilir din imanı. Reyhanenin sözüyle. Vardır belki ama. Fakat toplumda en azından ihya edici, ikame edici bir kesim. Bu anlayışla, bu felsefeyle, bu mantıkla ortaya çıkmazsa, kendilerini ifade etmezlerse, kendilerini ispat etmezlerse, çok beklemek lazım. Alem-i İslam'daki durum... Türkiye'de 70'li yıllardaki durum gibi, hatta daha önceleri yani. 65'li yıllardaki durum gibi, damla damla oluşumlar var. Bazı yerlerde ilim adına ileri durumları olabilir, hukukları olabilir. Fakat ümit Bahş olan ciddi herhangi bir hareketi yok İslam dünyasında. Zaten bir ülkenin kendi olması bütün dünyayla beraber olursa olur. Bütün dünya ile beraber olmayan herhangi bir ülkedeki bir hareket netice vermez, sonucu ulaşlamaz. Rasyonel olmak lazım. Allah Resulü 21 sene savaşı dem sabretmiş, Mekke'ye girmek için. Ve her şey demek de değildir, ama bir şeyin çok önemli yanını teşkil ediyor. Çünkü Mekke'den sonra Medine'mine Münevvere hicret buyurmuş, yeniden gitmiş daha doğrusu. Hicret daha önce oluyor. Sonra irtihalli darbeka buyurmuş. Sonra irtidat hadiseleri olmuş. Ama Allah'ın lütfettiği bir şey, bir başarı, bir avantaj. Kendinden sonra Ebu Bekir, Ömer gibi insanlar bırakmış. Hz. Ali'nin ifadesiyle Ömer olmasaydı Müslümanlık olmazdı. Ebu Bekir olmasaydı Müslümanlık olmazdı. Evet, ondan sonraki o yamulmayı, yumulmayı Allah'ın izniyle onlar düzeltmişlerdir. Öyle güveneceğimiz bir dal yok. Yok. Bugün sen kendi kendinden ümidit ancak imdadı. Evet kendi iktidarınla kaldır da git bir dadı. Ne sandın? Ve en serir insan illa mua vardı diyor. Felaket günlerinin ızdıraplı şairi Akif. Bu sürüm sürüm halle varılamaz varılacak yere. Kıvam Cılız insanların işi değil. Bacağı koptuğu zaman attan ineceğine kadar acıyı duymayacak kadar yürek sahibi insanlara ihtiyaç var. Kendini duymayan demek. Kendini duyuyorsan ben varım deme. Te'alev nü'min sa'at. Sakın böyle ciddi bir meselede şakaya girmeyin. Meselenin öyle gayri ciddi bir davranışa tahammülü yoktur. Müslümanlığın Ümit adına aydınlık geleceğini karartmış olursunuz. Ümit adına. Meselenin şakaya tahammülü yok. Bir dönemde Ebu Bekirlerle, Ömerlerle temsil edilmiş davanın, başka bir dönemde daha aşağıdan insanlarla temsil edeceğine inanıyorsanız, müsaadenizle yanıldığınızı söyleyeyim. Yanılıyorsunuz. Doğru, yalanla temsil edilmez. رَبِّهْ فِي الْوَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ